94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta Barış Yok, programı ben e, tek başıma götüreceğim ama bir konuğumuz var. E, konuğumuz bugün e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden... Ee, yardımcı doçent doktor Ahmet Atıl Aşıcı, aynı zamanda da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, MYK üyesi kendisi. Hoş geldin Ahmet programımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz tabii programımızın e, da adı la müsemma olan ekonomi ekoloji üzerine e, bugün biraz konuşacağız daha çok bu tabii son günlerde medyanın, kamuoyunun en fazla ilgilendiği dev projeler, işte çılgın projeler diye adlandırılan projeler var bunların arasında. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı gibi pek çok sayabileceğimiz. Ve tabii bu projeler aslında Türkiye'de son yıllarda çevre alanında çok fazla hak, hukuk, ihlali, Yapılan projelerden bahsediyoruz. Açık radyoda da pek çok programda bu projeler dile getiriliyor. Hesler, termik santraller, yapılmak istenen nükleer santraller ve tabi bunun yanında biraz da inşaat odaklı, inşaata dayalı aslında. Çünkü çok fazla planlı projeli olduğunu söyleyemeyeceğimiz, biraz kervan yolda düzülür mantığıyla yapılan projeler silsilesi. Ve tabi e, bu projelerin e, çok ciddi bir e, çevre katliamı da gerçekleştirdiği biliniyor. Şimdi tabi biz biraz bu projeler ekseninde. E, gerçekten bu projelere Türkiye'nin ihtiyacı var mı? E, i̇stersen bunlarla başlayalım. Niye bu projeler bu kadar çok e, promote ediliyor, bu kadar çok e, ön planda tutuluyor? E, i̇stersen biraz o ilişkiyle başlayalım. Tabii şimdi e, AKP iktidarının en temel başarılarından biri olarak gösterilen bu iktisadi büyüme, yüksek iktisadi büyüme özellikle 2001 krizinden sonra 2003'e geldiğimizde işte kişi başına geliri 3000 dolardan 11, 11 bin dolara çıkardı falan filan. Bu sayıların arkasına baktığımızda aslında e, hani bu kendi içinde düşündüğünüzde fena olmayan bir başarı ekonomik kalkınma açısından ama e, bu sayıların arkasına geçmek gerekiyor tabii ki hani ekonomi bu kadar büyürken acaba çevre kalitesi ne ne düzeye geldi e, işçi haklarında neredeyiz bütün bunlara ve bu sayıların arkasına bakıp bunları iyi bir değerlendirmesini yapmak gerekiyor son işte 2000 12 verileriyle galiba yapılan bu Yale Üniversitesi'nin yaptığı bir e, çevresel performans endeksi var. 132 ülke arasında Türkiye 109. sırada hı hı. ve yükselemiyor. Şimdi o anlamda e, işi yani AKP iktidarını değerlendirirken salt e, ekonomik büyüme rakamlarına bakmamamız gerekiyor. İşte çevre kalitesi açısından baktığımızda Türkiye sınıfta kalmış vaziyette. İşçiliklere evet. baktığında, işçi ölümleri açısından baktığında sınıfta kalmış vaziyette. Karbon emisyonları gibi Karbon konularda emisyonları, tabii ki. rekorlar kırdı geçen aslında, sene. Aslında aslında hani bu ekonomik büyüme e, mucizesi hani bize yansıtıldığı şekilde bu mucizesine falan filan baktığınızda pek de mucize olduğunu görmüyorsunuz. AKP iktidarı döneminde her şeyi yapmak o kadar kolaylaştı ki. Evet. Bu eğer bu imkanlara sahip olsaydı birçok devlette de bunu yapabilirdi birçok hükümetle bunu bu <gülüyor> başarıyı tırnak içinde başarıyı sağlayabilirdi. Evet. Tabii burada aslında çok ciddi birkaç tane ne diyelim? AKP'nin eliyle artık halının altına itti mi diyelim yoksa bu kadar çok barış çağrış yapan insana rağmen onları görmezden gelmesi mi diyelim. Birincisi hak ve hukuk konusunda çok ciddi hukuksuzluklar yaşandığına şahit oluyoruz biz. Yani Türkiye'nin pek çok yerinde çevreyle ilgili süren davalar var. Halka rağmen yapılan projeler var. Buralarda çok ciddi hukuksuzluklar yaşandığını biliyoruz. Aynı şekilde yani bir yandan bu hukuksuzluklar devam ederken işte mahkemelerden Kimi zaman olumlu e, kararlar çıkabiliyor. Mesela Gebze'deki gibi bu 5 yıl süren bir mücadelenin sonunda olumlu bir karar e, çıktı. Ama pek çoğunda da e, mahkemelerin aldığı kararlar göz ardı ediliyor. Projeler yapılmaya devam ediliyor. Bunun gibi pek çok aslında e, kamuoyunun vicdanını e, yaralayan hmm. işler yapılıyor. Öte yandan tabii e, şimdi bizim daha çok e, bahsettiğimiz e, dev projelerde de Çet muafiyeti getirildi bu projelere Bu da aynı şekilde Aslında e, tam da çet gereken projeler Yani bundan sonra O yollar yapıldığında O köprüler yapıldığında Hangi bitki türleri yok olacak Kaç milyon ağaç kesmiş olacağız Hangi hayvan ...artık orada yaşayamayacak falan falan ve tabii bunun belki arka tarafında toplumsal, sosyolojik başka bir takım gelişmeler de olacak. Bu ÇED muafiyeti ekseninde belki biraz da bu projeleri değerlendirebiliriz. Yani niye böyle bir yola gidiliyor ve belki biraz ÇED'i de burada önemseyerek bahsedelim. Yani ÇED niye gerekli? Ve bu ÇED muafiyetleri neden geliyor? Biraz bu projeleri o açıdan e, konuşalım istersen. Tabii ÇED'in niye gerekli olduğu ortada. Hani e, yaptığımız her faaliyetin çevreye, doğaya, insana, yaşama bir etkisi var. Ve bu etkiyi minimize etmemiz gerekiyor ki hani bunun sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için. Ekonomik sistemi sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için. AKP hükümeti belli ki bunu e, kendi kalkınma vizyonu önünde bir engel olarak görüyor ve önüne çıkan her fırsatta bu engelleri birer birer çoğunluğuna, meclisteki çoğunluğuna güvenerek ortadan kaldırıyor. İşte geçtiğimiz aylarda bu büyük projelerden hani çetleri muaf tuttu e, ama burada hani pek üzerinde durulmayan bir nokta var bence hani altının çizilmesi gereken. Hı -hı. O da şu, mesela biz bu projelere chat yapmadığımızdan dolayı bu projelerin finansmanını çok daha pahalıya yapıyoruz mesela. Evet, aslında bu senin çok, o konuyla ilgili e, e, yani yakından ilgilendiğini biliyorum aslında. E, izleyicilerimize o noktada birkaç örnek verebiliriz. Çünkü çok çarpıcı rakamlar çıkıyor baktığımızda değil mi? Evet, evet. Yani e, şimdi şu... Bu üçüncü köprüyü, üçüncü havalimanını düşündüğünüzde bunun belli bir finansman ihtiyacı var. Bu finansmanı ya yerli bankalardan sağlayacaksınız ya da yabancı bankalardan. Fakat yabancı bankalar hani bu konularda büyük projelerin finansmanı konusunda uzmanlaşmış olan büyük yabancı bankaları düşündüğünüzde bunların e, sahip oldukları finansal havuzlar çok daha büyük olduğundan çok daha ucuza e, kredi bulabilmek mümkün fakat e, Avrupa Birliği bankaları ve hani diyelim Batı batılı bankalar e, herhalde bizden daha iyi biliyorlar ki e, düşünmüşler Hani nasıl bir sistem e, de sürdürülebilir bir sistem kurulur hı hı. onların hükümetleri Avrupa Birliği bu bankalara Ç zorunluluğu getirmiş yani çedi olmayan projeleri finanse Etmiyor. edemiyor edemiyor evet. evet tanım olarak böyle bir e, zorunluluk var chat zorunluluğu bu Avrupa Birliği genelinde alınmış bir karar evet. değil mi evet. Evet. evet ne zamandan beri uygulanıyor tam Biliyor zamanını musun? bilmiyorum Hı -hı. ama hani e, Avrupa Birliği genelinde Herhangi bir bankaya gittiğinizde sizin karşınıza böyle bir koşulla çıkıyor. E Şimdi ne oluyor? Çedi olmadığı için 3. Havalimanı, 3. Köprü için e, Türk müteahhit firmaları, konsorsiyum diyelim bu bankalardan alamıyor. E geliyor yurt içindeki bankalara işte duyduğumuza göre 7 tane yerli Türk bankası e, bu projelerin finansmanını sağlamaya gönüllü. E, fakat onların da sahip oldukları finansal havuz. Oldukça kısıtlı. E Bu ne demek? Daha yüksek faizle borç verebilmeleri demek. Yani Türkiye kendi Üçüncü ayağına... Evet. Dışarıdan sağlıyor bu finansmanı evet, ve içeride evet, yüksek faizlerle evet, bulandırıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla yani Türkiye bu anlamda e, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Hı hı. Bu projeleri chatten kaçırarak Türkiye'ye çok daha büyük maliyetle bu projeleri... Gerçekleştirmek zorunda bırakıyor İki türlü zarar veriyor İki aslında İki türlü yani. zarar veriyor Hani Bir taraftan da işte bu gezi sürecinde bir faiz lobisi falan filan diye çıktı Başbakan faiz lobisi diye bankaları suçluyordu Ama bir taraftan da e, AKP iktidarı aldığı kararlarla bu faiz lobisi diye suçladığı kesimlere Daha yüksek faizi de kendisi veriyor evet. Yani böyle bir e, ironik bir durum var ortada bu işin birinci ayağı hani ikinci ayağı bu ekonomiyle bu büyük projeler arasındaki ilişki bunun da bir ekonomik rasyonalitesini ben görmüyorum. Hani hukuksal açıdan oldukça tartışmalı işte çetten kaçırmak falan filan ama hani belki şey diyebiliriz ha, ekonomik kalkınma için bu gerekliydi işte hukuda biraz geri planda atarız Hı -hı. falan filan ama Hı -hı. ekonomik olarak baktığınızda da herhangi bir rasyonalitesini görmüyorsunuz. Evet. Yani eee... Bir kere ben hep onu yazılarımda da dile getirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin en önemli sorunu cari açık değil mesela. Bence biyolojik kapasite açığı hı hı, diyorum. Hı. Bu ekolojik ayak izimizle sahip olduğumuz biyolojik kapasite arasındaki fark. Evet. Türkiye'nin işte son rakamlara baktığınızda kişi başı ekolojik ayak izi 2.55 hektar. Buna... Karşın sahip olduğumuz e, biyolojik kapasite ise kişi başına 1.31 hektar yani biz e, ne diyelim sahip olduğumuzun iki katını tüketiyoruz. Şimdi biyolojik kapasite açımız ve bu açıkta giderek artıyor. Ha bu ne demek? E, bu ekonomik kalkınmayı devam ettirebilmek için devamlı dışarıdan bir kaynak İthal etmeniz anlamına geliyor Hani bu petroldü işte e, gıdaydı Şuydu evet. buydu Daha cari... tabii enerjiyle, enerjiyle. Doğalgaz ve tabii. petrol tabii, tabii. Daha tabii daha çok Evet ee, Şimdi cari açık cari açık diye Bağırıyoruz falan filan ama cari açığı e, Halletmek o kadar da zor değil Fakat Hı -hı. biyolojik kapasite açığını Kapatmak o çok o zor. O hatta. bir kere gitti mi onu yerine koymak için 10 yıllar 20 yıllar falan gerekiyor. Dolayısıyla esas e, ekonomi politikalarının bence üzerinde durması gereken nokta biyolojik kapasite açığımız. E şimdi bu çılgın projelere baktığımızda da bunların hepsi Türkiye'nin biyolojik kapasitesini giderek de hani üzerinde tüketen, tüketen projeler. E, projeler işte İstanbul'un son kalan ormanlarını e, evet. oradan sadece bir köprü yolu geçmeyecek işte e, bakıyoruz planlara. Hani kimi daha halka açıklanmadığı falan filan Hı. gördüğümüz kadarıyla anladığımız kadarıyla oranın tamamen bir imara açılması evet, e, söz konusu. Tamamen evet, yeni bir yani, yaşam merkezi haline getirilmesi söz konusu. Söz konusu. Tabii yaşam <gülüyor> tırnak içinde. <gülüyor> Aynen. Ee, bu sadece İstanbul'da sınırlı değil işte 2000 tane küçük HES yapılması evet. ön planda. İşte bir derenin üzerine 20 kilometrelik bir dere üzerine 10 tane siz küçük HES yapıyorsunuz ve oradaki bütün yaşamı kurutuyorsunuz. E, kurutuyorsunuz. Yok ediyorsunuz. E şimdi bu biyolojik kapasitenin giderek azalması demek. E biz nereden alacağız? Hani Bir taraftan kişisel gelirimizle beraber e, ayak izimiz artıyor. Doğadan talep ettiklerimiz artıyor fakat öte yandan da sahip olduğumuz doğal kaynakları da biz e, hovardaca harcıyoruz. E şimdi bu bizde böyle diğer ülkelerde de böyle bu aslında ne bileyim dünya barışı içinde bir, büyük bir tehlike bence. Yani evet. e, dünyanın biyolojik kapasitesi azalırken ülkelerin ekolojik ayak izleri arttıkça... O daralan kaynak üzerinde mücadeleler de artacak. Doğru. E şimdi... Özellikle bunu, su üzerinde. Su üzerinde, Çok ciddi. toprak üzerinde, gıda üzerinde özellikle. Yani işte en son 2011 yılında, 2012 yılında galiba bu Türkiye'nin tarımla ilgili bir genel müdürlüğü Sudan'dan 5 milyon kilometre kare toprak kiralı evet. zorunda kaldı. Evet. E işte, e bu böyle Çin de bunu yapıyor, İsrail de bunu yapıyor, Hindistan da bunu yapıyor. E bu topraklar paylaşıldıktan sonra hani iş nereye varacak bunu ben düşünmek bile istemiyorum açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken e, sahip olduğumuz biyolojik kapasiteyi arttırmak. Bir taraftan da ekolojik ayak izimizi nasıl düşüreceğiz bunun yollarını aramak. Şimdi bu çılgın projelere baktığımızda bunların hepsi hem biyolojik kapasitemizi daraltan hem de ekolojik ayak izimizi arttıran şeyler. Yani siz e, toplu taşıma yerine bireysel taşıma, e, kişisel e, yöntemlere dayalı ulaştırmayı tercih ettiğiniz anlamına geliyor bu. Ayrıca yaptığınız uydu kentlerle, e, arabayla... Ulaştırmayı teşvik eder hale geliyorsunuz. Bütün bunların bir rasyonelitesi yok. Bu çılgın projeleri yapabilmek için demir çelik üretmeniz gerekiyor. Hı hı. Bu demir üretmek için yurt dışından hurda demir çelik ithal etmeniz gerekiyor. Bu hurda demir çelik ithalatı Türkiye'nin cari açığının en büyük... E, kalem En büyük kalemi Yani Türkiye e, şeyden Enerjiden enerji ithalatından daha fazla parayı Bu hurda demir çelik ithalatına ayırıyor 10-15 milyar dolardan bahsediyoruz evet. Bu çok korkunç bir rakam e, Bunu hurda demir çeliği eritmek için Enerjiye ihtiyacımız Giderek daha fazla, da, da, daha fazla. Çünkü bütün bunların hepsi oluyor. Çok fazla enerji kullanan sektörler i̇şte Demir çelik çimento Bunlar en fazla enerji kullanan sektörler ve çevreye en fazla kirleten sektörler. Hı hı, hı. E şimdi bu eğer ki bu ekonomik büyüme bu çılgın projeler eliyle e, gerçekleştiriliyorsa bunun bize maliyeti çok büyük. Hem cari açığımıza çok büyük hani ne diyelim e, cari açığı son derece arttıran şeyler hem biyolojik kapasite açığını arttıran şeyler. E, projeler bunlar Dolayısıyla ben bunun sürdürülebilir olduğunu Düşünmüyorum Bir e, Yeni bir vizyona ihtiyacımız var Ülke evet, olarak evet, evet, Peki istersen şimdi bir ara verelim Aradan sonra tekrar konuşmaya devam edelim Müzik 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda e, Türkiye'de yapılan dev e, projelerden veya yapılmak istenen dev projelerden bahsediyoruz. Konuğumuz Ahmet Atıl Aşıcı ile birlikte. E, şu, Ahmet yakın zamanda e, Yeşil Gazete'de yeşilgazete.org e, sitesinde e, kapsamlı birkaç yazı yazdı bu konularla ilgili. Ve e, bu e, yazılardan bir tanesinin başlığı da çılgın projeler durursa ekonomi çöker mi? E, burada e, sen çok kapsamlı e, bir şekilde ele aldın konuyu. Aslında e, belki merak eden izleyicilerimiz de yeşilgazete.org sitesinden e, bu yazıya ulaşabilir. Ama biz biraz bahsedelim. Gerçekten e, çılgın projeler durursa yapılmazsa. Ee, ekonomi çöker mi? Ekonomiye nasıl bir etkisi olur? Ee, biz oradan devam edelim konuşmaya. Şimdi bu çokça karşımıza çıktı hani gezi sürecinde ee, hükümetin e, yaptığı eleştirilerden bir tanesi işte siz ekonomi krize düşsün diye. E, bu tür eylemlerde bulunuyorsunuz falan filan başka birilerine hizmet ediyorsunuz falan filan e, benim de merakımı celbette hani Türkiye'de bu konuda yapılmış olan bir takım araştırmalar var mı hani başka bir hı hı. yol mümkün mü falan diye e, orada Erinç Çelda'nın yaptığı bir çalışmaya e, rastladım Erin 2012 yılında e, yayınladığı bir çalışma bu Dünya Bankası'ndan bir takım uzmanlarla beraber yaptığı bir çalışma e, Türkiye ekonomisi acaba Yeşil dönüşüme tabi tutulsa e, ekonomik büyümesi ve ne bileyim bir takım çevresel e, kalite göstergeleri açısından 2030 yılında hangi durumda olur diye bir senaryo çalışması. Evet, çok önemli bir çalışma bu çok aslında. Çok önemli bir çalışma evet yani Türkiye'de ben daha önce bunun bir benzerinin bir örneğin, olduğunu ben düşünmüyorum. Oldukça kapsamlı bir çalışma. Son derece teknik işte 50 tane denklemin eşanlı olarak çözülmesiyle ulaşılan ciddi bir çalışma. Burada çok enteresan sonuçlar var. Yani bu çılgın Ekonomik kalkınma için, ekonominin büyümesi için çılgın projelere e, muhtaç mıyız? Bu çalışmanın sonucuna bakarsak hayır. Evet. E, i̇şte hani çalışmada değerlendirilen bir takım e, senaryolar var. Bu senaryolardan bir tanesi e, bizce ilginç olan senaryo. Hı hı. E, hükümetin varsayalım ki karbondioksit sanayi atıklarını ve işte bu partikül madde emisyonlarını vergilendirdiğini düşünelim. Şimdi normalde baktığınızda hükümet niye karbondioksit salınımlarını şu anda vergilendirmiyor? İşte bunun ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını düşünüyor. İşte bir takım faaliyetleri yapamaz duruma geleceksiniz falan filan. Şimdi bunu yaptığını varsayalım diyor Erinçel'den. Bunlar tabii ki belirli bir vergi gelirini sağlayacak. Bu vergi evet. gelirleriyle bir takım yeşil işleri finanse etsek diyor. Hı hı hı. Bir de emek piyasasında işte istihdam vergilerini düşürsek. Çünkü Türkiye'deki istihdam vergileri de gerçekten çok yüksek. Şimdi evet. bu üç politikayı uyguladığınızda, bu üç politikayı uyguladığınızda diyor, 2030 yılında Türkiye... Mevcut politikalarla olduğundan çok daha iyi bir yerde olacak. Ne kadar işte ekonomik büyüme olarak çok daha büyük bir ekonomik büyüme rakamına sahip olacak. istihdam son derece yükselecek. İşsizlik oranı gayet düşmüş olacak. Ve belki de en önemlisi karbondioksit salınımları. %20 oranında düşmüş vaziyette, ee, katı atık miktarı %97 miktarında düşmüş vaziyette, havadaki partikül miktarı da %26 oranında daha düşük olacağını söylüyor. Evet. Buradan çıkan sonuç şu: bu en temel, en basit politikaları uygulamanın halinde bile ekonomik büyümeden feragat etmeden, istihdamdan feragat etmeden daha kaliteli bir çevrede, daha ekolojik bir Türkiye'de ulaşmak mümkün 2030'da. Evet ve tabi ekonomistlerin aslında bu tür çalışmalar yapması da çok önemli. Dünya evet. Bankası'nın IMF'nin de yine aynı minvalde çalışmaları var. Bunlar gerçekten önemli ama tabi hükümetlerin de bu çalışmaları biraz kulak asıyor olması lazım. Mutlaka yani bir de baktığınızda bunlar çok temel ve çok basit politika enstrümanları. tabii ki bir matematik modelde bir ekonometrik modelde bir takım politikaları bu modellere yediremediğinizden dolayı yani yerden ve arkadaşları hani bunları değerlendirememişler ama hani dışarıdan bakıp da e, hükümetin elini kolunu bağlayan herhangi bir durum yok işte termik santraller yerine rüzgar türbinleriyle enerji üretmek ya da güneş panellerini teşvik etmek suretiyle enerji üretimini yenilenebilir... bir patikaya e, aldığında ...çok daha fazla e, bir gelir düzeyi ve istihdam düzeyine ulaşmak içten bile değil. Evet ve Dolayısıyla, da yeşil bir ekonomi uygulamış Evet. evet daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurmak mümkün. Bunun için işte bir yeşil dönüşüme ihtiyacımız var. Evet. Dolayısıyla sorunuzun kısa cevabı çılgın projelere muhtaç değiliz, değiliz. biz ekonomik büyüme ve istihdam için. Evet. Bu hafta da ekonomi ekolojiyi aslında bu cümleyle bitirebiliriz. Türkiye'nin çılgın projelere ihtiyacı yok diyerek. Bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Ahmet Atıl aşıcıyı ağırladık. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan.